Rabbimiz buyuruyor ki, وَاللّٰهُ يَحِبُوا الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenleri sever. Allah metanet gösterenleri sever. Allah tüm oraylara karşı dirençli olan kurunu sever. İrade felcine uğramayan kullarını sever. Hayatın zehir zemberek oraylarına ve vakiyalarına karşı ben sabredeceğim diye bütün olayları sineye çeken kullarımı Allah pek sever. Haramlarla baş başa kaldığı zaman o haramdan yüz çevirenleri Allah pek sever. Sabretmek sadece ben sabrettim demek değil derim Müslümanlar. Hastanede elini, kolunu, bacağını saldıralar altına alan bir insan beş yıl, on yıl yaka mahkum kalan bir insan dese ki ben sabrediyorum dese bu adamın sabır, sabır değil. Sabrın bir çeşidi. Bu adam mecbur sabredecek bunu. Sabretmeyi ne yapacak ki? Var mı alternatifin? Bir alternatif yoktur. Ama haramlarla baş başa kalıp da günümüzdeki flört olaylar olsun, bir bayanla karşılaşmak olsun, bir harama bakma olsun, yalan bir söz olsun, yalan bir yere şahitlik etmek, yemin etmek olsun iki dakika iradesini kullanıp da ondan yüz çevirebilirse vallahi yuhibb-us sabirin, Allah sever. Hani kitapların böyle üstlerine haşi gibi dipnot not gibi bir şeyler yazarlar. Değerli Müslümanlar şu söyleyeceğim de oturdan. Sabırlı olmak ile sabir otu aynı kökten geliyor. Sabırlı olmak ve sabir otu. Sabir tıbbi, alternatif tıpla uğraşan insanlar çok çok iyi izlerler. Yerden çıkan bir bitki yapraklarına böyle toprağa uzatmış yeşilisi bir bitki ve tadı zehir zemberek acı. O kadar çok mesele var ki, ikisi de aynı kökten geliyor. Nasıl ki onu insanlar şifa kullanıyor. Kanserli hücreleri tedavi metodunda kullanıyorlar sabir otunu onu böyle yediği zaman zehir gibi acıdır. Başlangıcı acıdır. Ama mineye gittiği vakit, şifa verdiği vakit tatlıdır. Allah'ın izniyle bizim karşımıza gelecek olan bütün olumsuzluklara, bütün haramlara karşı Allahu Ekber deyip durabilirsek, ben Allah'tan korkuyorum diyebilirsek, önce acı gelecek, inanın sonra yaşam, yaşamış olduğumuz o vakiyalar oraylar, şeker, şerber, bal gibi olacaktır. Nerede ya dünyada ya dağlarda Sabırlı olma. Vallahi yuhibbus sabirin diye buyurur Rabbimiz.